Toplumun Kurulması Allah Subhanu ve Teala, insanda veka içgüdüsü yaratmıştır. Bu içgüdü, insanı diğer insanlarla toplu yaşamaya sevk eder. Onun içindir ki, insanın diğer insanlarla topluca yaşaması doğaldır. İnsanların aralarında bir araya toplanmaları içgüdüsel bir olaydır. Fakat sadece fertlerin bir araya toplanmaları, onları bir toplum yapmaz onları sadece bir topluluk yapar. Eğer onlar toplanmakla yetinirlerse ancak bir topluluk olarak kalırlar. Eğer onların maslahatlarının sağlanması ve kendilerinden zararların defedilmesinden dolayı aralarında alakalar ortaya çıkarsa bu alakalar o topluluğu bir toplum yapar. Fakat o topluluktaki insanların fikirlerinin birleşmesiyle bakışları bu alakalar üzerine birleşmedikçe duyguların birleşmesiyle bu alakalar hakkında rıza ve hoşnutsuzlukları birleşmedikçe, bu alakaları tanzim eden nizamların birleşmesiyle bu alakaların idaresi birleşmedikçe, bu alakalar tek başına o insanlardan bir toplum meydana getirmez. Ondan dolayı toplum olabilmesi için ortak fikirler, duygular ve nizamların olması zaruridir. Çünkü bunlar, bir topluluğu belirli bir rengi olan belirli bir toplum yapan unsurlardır. Bu esasa göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye geldiğinde orada var olan topluma baktığımızda görürüz ki o zaman Medine'de 3 topluluk vardı. Birincisi Muhacir ve Ensardan oluşan Müslümanlar ki onlar çoğunluktaydılar. İkincisi Müşriklerdir ki onlar Evs ve Hazeş kabilesinden Müslüman olmayanlardan oluşmaktaydı. Bunlar Medine ehli arasında azınlıktaydılar. Üçüncüsü Yahudilerdir ki onlar dört kesimden oluşuyorlardı. Onların bir kesimi Medine içindeydi. Diğer üç kesimi ise Medine dışındaydı. Medine içinde olanlar Beni Kaynuka isimli kabileydi. Medine dışında olanlar ise Menü Nadir, Hayber Yahudileri ve Beni Kureyza'dır. İslam'dan önce Yahudiler Medine'deki toplumdan ayrı bir toplum idiler. Onların fikirleri ayrı, duyguları ayrı, meselelerini çözdüklerin nizamları ayrıydı. Onun için Medine'de bulunmaları ve ona yakın olmalarına rağmen Yahudiler Medine'deki toplumun bir parçası olarak itibar edilmezlerdi. Üşiklere gelince onlar azınlıktaydılar. Medine'yi kapsayan İslami atmosfer onları tamamen kuşatmış, tesirsiz hale getirmişti. Onun için onların alakalarında İslam fikirleri, İslami duygular ve İslam nizamı önünde İslam'ı benimsememiş olsalar dahi Boyun bükmeleri kaçınılmaz bir işti. Muhacirlere ve ensara gelince, İslam akidesi onları bir araya toplamış, ...onları birbirine kaynaştırmıştı. Bunun için onların fikirleri tek, duyguları tekti. Alakalarının İslam'la tanzimi ise, ...apaçık ve zaten zaruri bir işti. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ...onların aralarında İslam akidesi üzerine alakalar kurmaya başladı. Allah için ikişer ikişer kardeş olmaları için onları çağırdı. Bu kardeşliğin onların muamelelerinde, mallarında ve diğer işlerinde belli bir etkinliği vardı. Böylece Allah Resulü Müslümanlar arasında kardeşliği oluşturdu. Buna göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Ali bin Ebu Talib iki kardeş oldular. Resulullah'ın amcası Hamza ile Resulullah'ın azatlısı Zeyd iki kardeş oldular. Ebu Bekir ile Harice bin Zeyd iki kardeş oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhacir ve ensar arasında da kardeşliği oluşturdu. Buna göre Ömer bin Hattab ile İtban bin Malik el-Hazreci iki kardeş oldular. Talha bin Ubeydullah ile Ebu Eyyub el-Ensari iki kardeş oldular. Abdullah bin Avf ile Saad bin Rebi iki kardeş oldular. Bu kardeşlik müessesesi maddi yönden çok tesirli oldu. Zira Ensar, muhacir kardeşlerine ikram ve cömertliklerini zaten ortaya koymuşlardı. Bu kardeşlik müessesesi, bunu daha da kuvvetlendirmiş, tevkid etmiştir. Böylece Ensar, mallarını ve yiyeceklerini muhacir kardeşlerine verdiler. Dünyevi ihtiyaçlarında onlara ortak oldular. Muhacirlerden tüccarlar ticarete, ziraatçiler ziraate, Herkes kendi işine yöneldi. Tüccarlar ticaretle meşgul olmaya başladılar. Mesela bunlardan birisi olan Abdurrahman bin Avf tereyağı ve peynir alıp satmaya başladı. Abdurrahman'ın dışındaki birçok kişi onun yaptığı işi yapıyordu. Onlar ticaretlerinde ikramda bulundular. Çünkü onlar ticaret işlerinde becerikli ve mahir idiler. Ticaretle ilgilenmeyenlere gelince ki onların aralarında Ebu Bekir, Ömer... Ve Ali bin Ebu Talib ve diğerleri vardı. Onların hepsi Ensar'ın kendilerine bağışladığı arazilerde ziraat ile oldular. Nitekim Allah Resulü buyurmuştu ki, Kimin arazisi varsa onu işletsin ya da onu kardeşine bağışletsin. Böylece onların hepsi de kuvvetlerini toplamaya çalıştılar. Fakat orada ufak bir cemaat vardı ki, Onların ellerinde mal yok, barınacak mekan yok ve çalışacak iş bulamıyorlardı. Onlar farklı zaruret içindeydiler. O kişiler muhacirlerden ve ensardan değillerdi. Onlar Medine'ye gelip Müslüman olmuş bedevi Araplardı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem onlara ilgi gösterip mescidin kapalı bir kısmını onlar için ayırdı. Orada geceliyorlar, oraya sığınıyorlardı. Onun için onlar ehli sufha olarak isimlendirildiler. Allah'ın kendilerine güzel rızık olarak vermiş olduğu ensarın ...muhacirin ve diğer Müslümanların mallarından onlara yiyecekler veriliyordu. Böylece Resul sallallahu aleyhi ve sellem... ...Müslümanların toptan istikrarlı bir halde kalmalarını... ...Müslümanlar arasındaki alakaların sağlam bir esas üzerinde olmasını sağladı. Böylelikle Resul sallallahu aleyhi ve sellem... ...Medine'de toplumu sabit bir esas üzerine kurdu. Bu toplum, küfrün karşısına duruyordu. Yahudi ve münafıkların entrikaları karşısında sabit ve yek vücut halinde kalmaya devam ediyordu. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu toplum ve bu birlikten dolayı mutmain oluyordu. Müşriklere gelince İslam'ın hakimiyeti karşısında boyu eğmek zorunda kalmışlar ve zaafa uğramışlardı. Daha sonra varlıkları tamamen yok oldu. Onun için toplumun oluşumunda onların bir etkisi yoktu. Yahudilere gelince onlar İslam'dan önce ayrı bir toplum idiler. İslam'dan sonra İslami toplum ile onların toplumu ve Müslümanlarla onlar arasında ayrılık gittikçe daha da arttı. Onlarla Müslümanlar arasında belli bir esas üzerine alakaların kurulması kaçınılmaz oluyordu. Onun için Resul sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı Müslümanların durumunu ve onların Müslümanlarla olan alakalarında uymak zorunda oldukları şeyleri de onlar için belirleyip açıkladı. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle ensar arasını birleştirmek için bir yazılı metin hazırladı. Bu metinde Yahudileri de zikretti ve onlar üzerine bazı şartlar koydu. Bu yazı içinde Müslümanların birbirleriyle ve kendilerine tabi olanlar olan alakaların belirlenip tahdit edilmesinden sonra Yahudi kabilyeleriyle Müslümanlar arasında alakaları da belirleyen bir programdı. Niteki bu yazı Resulullah'ın şu sözüyle başlıyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu yazı Nebi Muhammed tarafından Kureyşli ve Yesribli müminler ve Müslümanlar ve bunlara tabi olanlarla yine onlara sonradan iltihak etmiş olanlar ve onlarla beraber cihad edenler içindir. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmettirler. Sonra Müslümanların aralarındaki alakalarını uymak zorunda oldukları hususlar zikrediliyor ve müminlerin alakalarından bahsederken bir ara Yahudiler de zikrediliyor. Şöyle ki, hiçbir mümin bir kafir için mümini öldüremez ve bir mümin aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. Allah'ın zimmeti, himaye ve teminatı tektir. Müminlerin en zayıflarından birinin himayesi, onların hepsi için hüküm ifade eder. Zira müminler, diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin Mevlası, sahibi, dostu ve kardeşi durumundadırlar. Yahudilerden bize tabi olanlar için bizden onlara yardım ve destek vardır. Zulme uğramayacak ve onlara muarruz olanlarla yardımlaşılmayacaktır. Müminlerin barış anlaşması birdir. Hiçbir mümin Allah yoluna girişilen bu savaşta diğer müminleri hariç tutarak bir sulh anlaşması aktedemez. Bu sulh ancak müminler arasında umumiyet ve adalet esasları üzere yapılacaktır. Bu metinde zikredilen Yahudilerden maksat çevredeki Yahudi kabileleri değildir. Fakat onlardan maksat İslam devletinin tebaası olmayı kabullenmiş herkestir. İslam devletinin tebaası olmayı kabullenen kişi devletin koruması ve Müslümanlarla olan ilişkilerinde eşitlik haklarına sahip olur. Çünkü o o zaman zımmi olur. ...bu yazının kapsamında olan Yahudi kabilelerine gelince. Müminlerin alakaları hakkındaki bahis bittikten sonra... ...diğer kısımda onlar kabilelerin isimleriyle zikredilmektedir. Beni Af Yahudileri, Beni Neccar Yahudileri gibi... ...onların İslam devletiyle olan alakalarında uymak zorunda oldukları şartlar zikredilerek belirtilmektedir. Bu yazıda geçen ifadeler açıkça gösteriyor ki... Müslümanlarla Yahudiler arasındaki alaka... Hüküm vermekte, İslam'a başvurma esası üzerine, yani İslam'ın hakimiyeti esası üzerine, İslam devletinin otoritesi önünde boyun büktüren bir esas üzerine ve Yahudileri İslam devletinin maslahatının gerektirdiğine bağımlı kılan bir esas üzerine kurulmuştur. Nitekim, yazının metninde birçok ifadeler buna delalet etmektedirler. Bunlardan birkaçı şöyledir. Yahudilere sığınmış olan kimseler, ...bizzat Yahudiler gibi mülahaza olacaklardır. Bunlardan hiçbir kimse Muhammed'in müsaadesi olmadan çıkmayacaklardır. Medine'nin içi bu yazının gösterdiği kimseler için haramdır, mukaddes bir yerdir. Bu yazıda gösterilen kimseler arasında fesadından korkulan toplu kavga ve çekişme vakalarının... ...Allah ve Resulü Muhammed'e götürülmeleri gerekir. Ne Kureyştiler ve ne de onlara yardım edecek olanlar himaye altına alınmayacaklardır. İşte Resul sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Yahudi kabilelerini uymak zorunda bırakan zilir kılan böyle bir yazı belirledi. Onlar üzerine şart koydu ki onlar Resulün izni olmaksızın yani İslam devletinin izni olmaksızın Medine'den dışarı çıkamayacaklardır. Onlara savaş çıkararak ya da savaş çıkaranlara yardımcı olarak Medine'nin saygınlığını bozmalarını, Kureyş'ten birisini ve onlara yardım edenleri himayelerine almalarını yasaklamıştır. Ve bu yazıda zikredilenler arasında hukuki bulacak herhangi bir ihtilafta Resulullah hüküm verecektir. Bu yazıda zikredilen Yahudiler bu yazının içindeki şartları kabul edip razı olmuşlar ve altını imzalamışlardır. Onlar Beni Af, Beni Neccar, Beni Haris Beni Saide, beni Cuşem, beni Evs ve beni Salebe Yahudileridir. Bu yazının imzalanmasına Yahudilerden Beni Kureyza, Beni Nadir ve Beni Kaynuka katılmamışlardır. Fakat çok geçmeden onlar da Nebi Aleyhissalât ve Selam ile kendi aralarında anlaşmayı ihtiva eden bu sahifeye benzer bir sahife imzalamışlardır. Bu sahifede zikredilen şartların aynısını onlar da kabul edip imzalamışlardır. Bu yazıların imzalanmasıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genç İslam devletindeki alakaları sabit esas üzerine kurarak pekiştirmiştir. Bu devletle çevredeki Yahudi kabileleri arasındaki alakaları da açık bir esas üzerine kurmuştur ki o da o alakalarda İslam'ın hakim olmasıdır. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslami toplumun kurulmasından huzur duydu. Ve komşu Yahudilerin saldırısı ve ihanetlerinin önlenmesinden de emin oldu. Ondan sonra İslami daveti yolundaki maddi engelleri ortadan kaldırmak için savaş hazırlıklarını yapmaya başladı.